Oh yeah. kaste Merhaba Kainat, bugün 10 Kasım Çarşamba, yıl 2010, ay 11, gün 314, Kasım 3 1431, Hicri Zilhicce 4, 1426, Rumi Ekim 28 Atatürk'ün vefatı 1938 Atatürk Haftası Atatürk'ün vefatı ve Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'te doğdu Adını Mustafa koymuşlardı Okulda hocası Kemal adını taktı Annesi Zübeyda Hanım Babası Ali Rıza Efendidir Mustafa Kemal 1904'te kurmay yüzbaşı oldu 31 Mart vakasında Hareket, Hareket ordusunun Kurmay başkanlığını yaptı 1. Dünya Savaşı'nda Büyük yararlıklar gösterdi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı Kurtuluş Savaşı'nı hazırladı Vatanı kurtardı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince Cumhurbaşkanlığına seçildi. Sonraki seçimlerde de hep arka arkaya seçildi. Daima incelenip yorumlanan hayatı, ölüm tarihi olan 10 Kasım'la başlayan hafta boyunca filmler, paneller, açık oturumlar ve söyleşilerle daha yoğun olarak anılmaktadır. Yemek listesi gün 314. Salçalı biftek, zeytinyağlı lahana dolması, salata, meyve.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 Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com Aynı zamanda ve Açık Gazete Başladı Ömer Madra Abi Haligua ve Volkan Olkan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Elvis Cooper grubundan Glenn Edward Buxton'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir Elvis Cooper şarkısı School's Out Okul Bitti. Adını taşıyordu. Bu parçanın bestecileri arasında da yer alan Glenn Edward Buxton 1947'de doğmuş 1997'de de 50 yaşında hayata veda etmişti. Alice Cooper diye adlandırılan şarkıcının da grubun kurucularından Alice Cooper'ın da arkadaşı ona onun doğum günü münasebetiyle bir şarkıyla başladık. Evet, şimdi haberlere de e, bakabiliriz. Tüm gazetelerde e, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ölümünün 72. yılında e, törenlerle anılacağı haberlerine e, yer verildiği görüyor. Pek çok gazetenin birinci sayfasında var bu. Yüksek Türk diye Hürriyet Gazetesi her Türk bireyinin son nefesi Türk ulusunun nefesini sönmeyeceğini onun ölümsüz olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk senin için yüksekliğin sınırı yoktur işte parola budur sözüyle verilmiş. Yüksek Türk patlangıcı. Ya, pek çok söz söylendiğini biliyoruz bu sözlerden bir kısmıyla ilgili çeşitli tartışmalar da olabilir. Olması da normaldir sonuç olarak. İnsanlar bazı şeyleri beğenip bazı şeyleri beğenmiyorlar ama bir şeyi öne taşımak ve e, yani on binlerce söz arasından alıp bunu sürmahşete yazıyor olmak bir şey ifade ediyor herhalde Türkiye Türklerindir gazetesinde. Evet, çünkü etnisi tekimlik üzerine epeyce tartışma yapılan ve bu tartışmalarda epeyce geri basmak zorunda kalmış. Hürriyetin yüksel türkü başka bir şey ifade ediyor. Yüksel en türk aslında, değil bana... ayrıca yüksek türk de var. Yüksek Türk anladığım kadarıyla Atatürk. Çünkü hani bu e, bu söze uygun davranmış ve yükselebileceği kadar yükselmiş falan gibi bir şey demek istiyorlar. Veya ben öyle hayal ettim. Evet öyle diyor da Türk milletinin kalbindeki en yüksek mertebeye taht kuran büyük önder. İçin bugün saat 95 geçe Tüm Yurt'ta saygı duruşunda bulunulacak. Yüz binler Anıtkabir'e koşacak demiş. Evet böyle bir... Giriş var halk önderini anıyor diye de Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yıl dönümü üst başlığıyla halk önderini anıyor demiş özlemle anıyoruz diye akşam gazetesinde bir başka sözünü akıl ve bilimin rehberliğini kabul edenler manevi mirasçılarım olurlar şeklindeki bir sözünü almış. Böyle genel bir anmalardan oluşan çeşitli gazetelerde görmek mümkün. Özlemle anlıyoruz teması çok yaygın. Posta Tatlana gazetesi. Standart hani Evet. refleksif tema da evet posta baya aynı hani ezberi toptan çalıştırmış. Evet, ee, daha 90'ların gazetelerini hatırlatıyor. 90'ların ortasından sonra özellikle sonlarına doğru çıkan gazeteler böyle çıkıyordu hepsi 10 Kasım'larda. Bütün sayfa. Ulu Önder Atatürk'ün ölümünü 72. yılında özlemle anıyoruz demiş. E, büyük bir Atatürk fotoğrafı var. Belli ki sivilleşmeye de e, gönderme yapmak istiyor. Posta daha sivil ve daha az fotoğrafını koymuş. Atatürk'ün yanına da sarı saçlı mavi gözlüm sana hasret gönlümüz gibi ee, bir e, şiir durumu var. Aslında Mahsuni Şerif'in şiirini koymuş. Ee, böyle. Evet, seni her gün daha çok özlüyoruz diyen Habertürk'te bir Atatürk'ün yaka stikeri vermiş. Bugün evet. herkese seni her gün daha çok özlüyoruz diyerek. Bu evet, birazcık Anneler Günü harcamasına doğru da dönmeye başladı. Ayrıca hani e, yani bir dönem boyunca yaklaşık 10 sene her şeyi ve her şeyi dünya ile ilgili ilgisiz, Türkiye ile bağlantılı bağlantısız her şeyi Atatürk üzerinden tartıştık ya da tartışmamak üzere bunu blok olarak kullandık. E, şimdi geldiğimiz noktada biraz Anneler Günü Babalar Günü durumuna dönmeye başladı. Senede bir gün bir e, azıtık, garip garip. ...duygu boşanmaları ve cümleler yığını... ...halinde çünkü 10 Kasım'da böyle olacak... ...büyük ihtimal haftasında da... ...işte Atatürk'ün bilinmeyen... ...bilmem falan gibi çeşitli... ...yazı dizileri okuyacağız ve ardından... ...diğer 360 gün bu konu... açılmayacak. olacak. Bu da normalleşme mi... ...garip mi falan oraları... ...tabii ki kişiden kişiye değişebilir... ...varacağımız sonuçlar. Evet... ...en ileri giden... ...bu... Anmalarda Övgü sözlerinde En üst noktaya gidenlerden biri de Saatli Marif takvimi olmuş Ve Naci Kasım'ın Kurucusu Naci Kasım'ın Bir Sözünü almış Gazi doğdu Asya kurtuldu Ölü kıta ve 750 milyon insan onun nefesiyle Canlandı Ve kokmuş topraklar derin Bir nefes aldı onun zuhuru Asya'nın ve dolayısıyla dünyanın en büyük olayıdır demiş. Bunu 1928'de söylemiş Naci Kasım. Cumhuriyet'in 5. yıl dönümünde. Evet diğer haberlere de bakalım. Şimdi özellikle tabii dünyada gene savaş tamtamları çalındığı haberi var. AB Birliği'nin ilerleme raporu Türkiye açısından en önemli haber ama dünyada belki de Yahoo News'dan mesela Zachary Roth'un aldığı bu haberi, yazdığı bu haberi söyleyebiliriz. Yani Başkan Obama'nın politik bakımdan zor günlerde kalmasından cesaret bulunan dış politikadaki şahinler bayağı eforlarını yükseltiyorlar. Bir dünya çapında daha sert bir tavır alınsın diye özellikle İran'a hatta Saldırı bile sözü edilebiliyor. Yani e, Irak'ın Irak'a giden yolu hatırlatan da sözler olduğunu bize on, bu yazıda hatırlatmış oluyorlar. Bazı gözlemciler de paralellikler kurmuş bile zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı istilasının yıllar yılı süren kampanyası ile Şimdi de yani Saddam'ın mesela kitle imha silahlarını durdurmak için yapılıyordu. Şimdi aynı kurallara göre mesela National Security Network diye bir kuruluştan Joel Rubin liberal bir kuruluştan. Aynı kurallara göre şimdi de bunu gazlıyorlar, goygoynuyorlar demiş tam bu terimle olmasa bile. Ve özellikle de işte bizim dün mü konuşmuştuk üzerinde senatör Lindsey Graham'ın Güney Carolina eyaletinden senatörün sadece nükleer programlarının durdurmak değil onların aynı zamanda donanmalarını batırmak, hava kuvvetlerini yere indirmek, düşürmek yani uçaklarını ve devrimci e, muhafızı, devrim muhafızlarına da nihai darbeyi indirmek yani bir başka deyişle İyidiş etmek o rejimi ve bir daha da artık geri e, ayağa kalkıp geri vurma kapasitesini kaldırmak diyor demiştir Lindsey Graham. E, Bunu da üstelik Kanada'da yaptı fakat Graham yalnız değil. Mesela aynı olayda Kanada'da yapılan bir toplantıda de başkan adaydı biliyorsunuz. Cumhuriyetçilerin eski bir savaş gazisi olduğu söylen biliniyor. O da e, dramatik olarak başka bir şey yapsın İran'da özellikle rejim değişikliğini açıkça savunsun demiş. Hı hı. John Bonner de en azılı şahinlerinden biri de bir mektup yazmıştı. Eylül'de de zaten 50'den fazla Cumhuriyetçi Temsilciler üyesiyle beraber hangi eylem gerekiyorsa İran'ı nükleer silah geliştirmekten alalım ve bütün seçenekler düşünülmeli diyorlar İran'ın nükleer hırsına karşı demişler. Baya ciddi bir yükseliş var. Hepsini ele alan ilginç bir yazı Yahoo News'dan size bir kısmını görebildiğimiz şey Washington Post'ta da yazılar çıkmış ve. ...bunun endişe verici olabileceğine ilişkin yorumlarda olduğu söyleniyor. Şimdi ilginç bir şey de Netanyahu'dan da geliyor. Yani cumhuriyetçiler bu kazanımları elde ettikten sonra... ...İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bu çağrılara katılmış ve anlamlı bir askeri... İnanılır bir askeri Tehdit oluşturmak gerekir İran üzerine diye konuşuyor Zaten Netanyahu şu sırada Amerika gerisine çıktı Bu şeyi de fırsat bilerek mi bilmiyorum Dolaşıyor ortalıkta Amerika Birleşik Devletleri'nde Çeşitli konuşmalar yapıyor Çeşitli yerlerde Özellikle de bu şeyin Zaferinin üzerine gelmesi de denk geldi Tabii Gates yalnız Robert Gates savunma bakanı başka seçeneklerde olabilir canım falan diye geçiştirmiş. Netanyahu doğrudan ama bodoslama girelim yoksa çok geç olacak diye konuşuyor. Joe Biden'a da kaynak verilmiyor. Bunu nerede söylediğine dair ama başkan yardımcısı Joe Biden'a da sadece gerçek bir askeri tehdit İran'a karşı önleyebilir gerçek bir askeri gücün aktive, aktive edilmesini önlemek istiyorsak gerçek bir askeri tehdit gerekiyor demiş Lindsey Graham eş değerde konuşuyor baya uh, retorik denilen söylem düzeyinde ciddi bir tırmanma var Netanyahu ve şeylerinin destekçilerinin İran'la P5 artı 1 diye bir şey var görüşmeler yapılıyor yani Birleşmiş, Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve 6.sı olarak da üye olmayan daimi üye olmayan Almanya'yı işte nerede bir toplantı yapacağız ve bunu Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden sorumlusu Catherine Ashton tarafından da temsil ediliyor. Viyana'da bir ay ortasında bir toplantı yapılması isteniyordu. Fakat Tahran'da karşı bir kart oynadı diyebilir miyiz? Böyle bir metafor kullanabiliriz. Herhalde. Ve Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını hatta 15'i gibi bir tarih verdi. Ama onu da Başbakan Erdoğan tam belli değil diye değiştirdi durumu. Brezilya ile beraber Türkiye'de İran'ın son şeyinde... Bir önerisinin Geçmesini sağladı Yani özellikle de Ciddi bir şekilde Nükleer bu şeylerden Uranyumundan düşük Zenginleştirilmemiş Daha doğrusu düşük Zenginleştirilmiş Diye bir tabir var Onu ülkenin dışında bir yerde Yüzde yirmi Seviyesinde zenginleştirilmesi için Tahran'daki nükleer ...santralin çalıştırılması için... ...ülke dışında olması... ...gibi bir öneri vardı... ...ve Türkiye ile Brezilya... ...bu anlaşmayı arabuluculuk etmişlerdi... Hı hı. ...fakat Obama... ...yönetimi... ...herhangi bir gerekçe göstermeden... ...doğrusunu isterseniz... ...reddetmişti... ...ve Avrupa mütefikleri adına... ...gerekçesi de şeydi... ...zaten daha önceki 6 ay içinde... ...yeterince yükleme yapmıştı... ...deposuna diye... Daha önceden konuşulmamış bir şeyi daha öne sürmüştü unsuru Böyle gidiyor işte Bunu da Interpress Ajansı'ndan okuyabiliyoruz Şimdi Bu arada Netanyahu şeyde de ilginç konuşmalar yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli yerlerde Şimdi elimizde oradan da ilginç bir kısa bir ses var kullanabiliriz New Orleans'de konuşuyormuş bunu pazartesi günü yaptığı bir konuşmada ee, Yahudi Federasyonu genel kurulunda konuşma yapmış fakat e, ilginç bir şey genç İsrail e, Yahudi aktivistleri de sözünü kesmişler konuşturmamışlar bir iki yerde kendisini ilginç yani. Yani şey diye bir kuruluş var. Young Leadership Institute of Jewish Voice for Peace diye bir barış için Barışın Yahudiler diye bir grubun aslında gençlik örgütlenmesi. Amerika temelli bir örgütlenme, Kuzey Amerika temelli. Evet şimdi mesela Binyamin Netanyahu konuşmasında demiş ki İsrail'in gayrimeşrulaştırılması yolunda çabalardan bahsedeceğim. Ama gerçekten yanlış bir adrese çattılar, yanlış kapıyı çaldılar diye konuşmasına başlamıştı. İran'dan mı kimden bahsediyor bilmiyorum. Ama bir aktivist çıkıp işgal asıl gayrimeşrulaştıran diyor. Hı -hı. Bir kulak verelim. Evet yani Benjamin Netanyahu bir Pek çok politikacıda da sık sık örneklerine rastladığımız tarzda şey diyor yani. Ne diyor? Yani aslında... Bir şaka da katıyor işin içine. Ya yanlış iş yapıyorlar bunlar boş işler. ya Biraz şeye benziyor işte. Bu memleket kimse yıkamaz, boşa uğraşıyorlar falan gibi bir şeyin işte biraz da... Daha... Yanlış kapı çaldılar evet. diyor ve bir kısım dinleyici ve izleyiciden de alkış kıyamet... Ama arkasından da aktivist çıkıyor işte genç yani barış için Yahudi sesinin gençlik örgütü öyle bir enstitünün gençlik örgütünden Yahudi aktivist tekrar tekrar şeyi söylüyor. Hı hı. Asıl işgal gayrimeşru hale getiriyor diye. Bu arada Benjamin Netanyahu turlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail hükümeti de yeni yerleşke yerleşim merkezleri planlarını açıkladı. Uluslararası camia dedikleri şey yani Birleşmiş Milletler kararları uluslararası hukuku içe sayarak son yeni planların Doğu Kudüs'te bin yeni ev ve 800 kadar yeni evinde batı Şeria'da Ariel yerleşkesinde yapılacağına 1800 yeni ev yapılacakmış yani yani kalıcı hale getiriyor işgali diyebiliriz ne yapalım bu da böyle işte peki şeye dönelim şimdi Türkiye'deki duruma Amerika Birleşik Devletlerinin Pardon Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu açıklandı. Aday ve potansiyel aday ülkelerle ilgili raporları açıklıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki bir yıllık performansının değerlendirdiği ilerleme raporunda artılar eksilerin gölgesinde kalmayı sürdürüyor diye yorumlamış Bolsat Amerika'dan Güven Özalp. Yani bu Türkiye'nin Avrupa macerasında vardığı ile ilgili 13. raporu oluyor. Dün bunu Cengiz Aktar'la da resmen açıklanmasından önce basına sızanlardan da bir yönüyle sadece bu da sit alanlarını koruma kurullarını falan yürütmenin etkisi altına almaya yönelik planlarına da karşı çıktığı gibi bir cümlenin de yer aldığını söylemişti Cengiz Aktar. Onu konuşmuştuk. Bu yılki raporda en ciddi eleştiriler ifade ve medya özgürlüğü konusunda. Çünkü demokrasileri henüz gelişme aşamasında olan Batı Balkan ülkelerine yönetilenlerle paralellik içermesine dikkati çekiyor, mi? demiş Güven Özel Avrupa Birliği komisyonuna göre Türkiye'deki yasalar bu iki özgürlüğün yani ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün artık medya diyorlar ona, korunmasında yetersiz kalıyor. Ve basına yönelik siyasi baskı olduğunun altını da net bir şekilde çizmiş. Son anayasa değişiklikleri ise Ankara'nın hanesine yazılan ana puan diye pozitif puan olarak nitelendiriliyor. Doğru yönde, adım, doğru yönde atılmış adım olarak değerlendirmek Değerlendirmiş komisyon bunları yalnız hazırlanış şeklinden pek de memnun olmadığını vurgulamış hı hı. Biraz böyle aceleye getirilmiş biçimde olduğunu söylüyor Öte yandan da işte demokratik açılımın sınırlı kalması Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na Adalet Bakanı'nın başkanlık ediyor olması Alevilerin ve gayrimüslimlerin sorunlarının giderilememesi Türkçe dışındaki dillere yönelik kısıtlamalar ki şu sırada KCK davasıyla ilgili olarak da çok gündemimiz gündemde ön, plan, ön sıralarda yer alıyor. Askerin askerlerin yetki alanlarına girmeyen konularda yorum yapması da belli başlı eleştiri noktalarını olay oluşturuyor. Müzakere sürecinin tıkanma noktasına kadar gelmesinde önemli rol oynayan bir konuda da oldukça ciddi bir eleştiri var. Genişlemeden sorumlu üye Avrupa Birliği Komisyonu'nun Stefan Füle'den geliyor. Türkiye'nin limanlarını Rum bandıralı gemilere açmasını öngören ek protokolün, Tam ve ayrımcılık yapmaksızın acilen uygulanması gerektiğini söylemiş Bu adımın atılmaması halinde Müzakere sürecinin etkilenmeye devam edeceği de Füle'nin vurguları arasında yer alıyor ya, e, Olumlu adım atılırsa da net ifadeler kullanarak Bunun sekiz başlığın müzakereye açılması sonucunu doğuracağını söylemiş Stefan Füle Yani Kıbrıs konusu sorunlu olsa da diyor Borsal Amerika'nın derleme haberi Güven Özel imzalı Türkiye'nin dış politika alanındaki girişimleri de Avrupa Birliği'nin takdirini toplamış durumda diyor ama ilerleme raporunda işte antisemitizmin devam ettiği haberi de var Ergene konu yazan gazetecilere dava açılması da eleştirilmiş Ergenekon davası ile ilgili haber yazan gazetecilere çok sayıda dava açılması da endişe yaratıyor demiş. Gerçekten de rekor sayıda. Tabii yani... burada kasıt e, Ergenekon davasında kapsamındaki Duruşmalar bir yana işte bu sızma haberler vesaire aha gizli devlet belgesi soruşturmanın var. gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyorlar i̇şte yani. Bizim soruşturmanın haberdar olmamızı sağlayan ve bunlar bu sebeple falan gibi bir sürü bir sürü dökülen saçılan belge var ya ya da kayıt. Evet yani. Bunlardan bahsediyor. Yanılmıyorsam taraf Star ve Zaman gazetelerinde özellikle tek tek gazetecide aynı konudan mesela 40'a varan dava açıldı da hatta 40 sayıları 40'ı aşan sayıda tabi Türkiye'de bir klasik durum Teh diyebiliriz yani tehlike. hani Franting davası ile ilgili e, açılan davalar ki Nedim Şener'inki herhalde en önde gelin diyebiliriz çünkü katilden bile fazla ceza ile yargılanıyor buna benzer şeyler oluyor susurluktu Franting cinayetiydi. Ergenekon'da bu tip konularda devlet e, basının bilgilendirme görevi olmaması gerektiğini düşünüyor. ve Buna göre de hareket ediyor sıkıntı. Genel bir sıkıntının yine bir yansıması galiba. Ergenekon'la ilgili haber yapan gazetecilere bu işte gizliliği ihlal gibi maddelere dayanarak 285 ve 288. maddelerine. Türkçe Zakanı'nın kaç dava açılmış biliyor musun raporda gördüm hı hı. 4.091 dava. 4000'den fazla dava açılmış. Hı hı. Ayrıca da Türkiye'de internet sitelerine de sık sık ve orantısız şekilde erişim yasağı konmasını da eleştiriyor rapor. Basın özgürlüğüyle, basına basın özgürlüğüyle ilgili de şey demiş yani siyasi saldırılara ilişkin endişeler sürüyor. Hükümeti eleştiren Doğan Medya Grubu aleyhine 2009 yılında verilen vergi cezası ile ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Ve bunlar otosansüre sebep oluyor. Otosansür uygulanmıştır diyor. Yani o zaman ceza almamak için otosansür tehlikesini ortaya koyuyor diyor. Görevleriyle ilgili gazeteciler aleyhine askeri makamlar dahil üst düzey makamlar ve siyasetçiler tarafından pek çok dava açılmıştır diyor. Ve genel olarak bakıldığında ise Türkiye'de açık ve özgür tartışma sürmüş ve genişlemiştir diyor. Yani buna karşın gazeteciler hakkında çok sayıda dava açılması ve haksız nüfus kullanımı pratikte basın özgürlüğünü zayıflatmaktadır diyor. Tabi bu işte antisemitizm eleştirisi var. Türkiye'nin azınlıklara yaklaşımının kısıtlayıcı olduğu savunulmuş ve yeni çabalarla hoşgörü ve katılımın teşviki istenmiş demokratik açılımın da beklentileri karşılamadığı Kürt meselesinin çözümünde hı hı. Bu, bu çözüme yönelik çabaların ısrarla sürdürülmesi talebi var. Somut önlemlerde bu demokratik açılım diye e, belirtilen bu, bu kapsamda açıklanan somut önlemlerinde beklentilerin gerisine düştüğü düzgün şekilde takip edilip uygulanmadığı da savunuluyor. Ee, sorunlara neden olan köy koruculuğu uygulamasından vazgeçilmesini talep ediyor. Önemli noktalara parmak basmış olduğunu söyleyebiliriz ilerleme raporunun hı hı. aslında. 200 bin kız çocuğunun okullara gönderilmediğinin de altı çizilmiş. Bu da kanatıcı bir yara olarak. Çoğunluğu kız olmak üzere. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle. Böyle bir rapordan bahsediyor. Bu arada Türk ekonomisinin Krize karşı yüksek mukavemet gösterdi Gücünü gösterdi Ve kişi başına Milli gelirinde Avrupa Birliği Ortalamasının %46'sına Ulaştığı da belirtilmiş yani %50'si değil daha henüz Ortalamanın ama Yükseliyor demişler ve Geçen yılın ikinci yarısında %2 Bu yılın ilk yarısında %11 Büyüyerek atlattık krizi diyorlar Rapor böyle Bağış, Egemen Bağış, Avrupa Birliği üyeliği kokuları geliyor demiş bunun üzerine. Hı hı. O ne demek ben anlamadım. Olacak mıymış yani? Evet, öyle diyor. Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış Ankara'da değerlendirmiş bunu. Ve Dışişleri Bakanı Roma'da Ahmet Davutoğlu değerlendirmiş. Ve paylaştığımız ve paylaşmadığımız noktalar var demiş ve hayal kırıklığı olarak Kıbrıs'ı göstermiş. Başsa artık burnumuza apa bir viyilik kokuları gelmeye başladı e, demiş. Bu i̇yi bir şey mi yani? İyi yani koku lafı iyiden kasıt şu yani viyilik mi oluyormuş, ne oluyormuş? Öyle diyor evet. Yani Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen herkesin elini taşın altına koyması ve uyum kriterleri bağlamında eksik yönleri el birliğiyle gidermesi konusunda anlaşıyoruz. Eskiden demiş mesela Egemen Baş işkence örneklerinin listesi yayımlanırdı. Artık çok daha mikro düzeyde teknik hassasiyetlerin hı hı. dile getirdiği raporlarla karşı karşıyayız. Demiş ki bunda haklı olabilir ama büyük meselelerin de tamamı. ...daha çözülmemiş durumda olduğu da aşikar. Hı hı. Ve hemen arkasından da bir haber daha verip çıkalım yayından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi intihar eden askerin ailesinin açtığı davada Türkiye'yi haksız bulmuş. Tuncay'da askerlik yaparken 2003'te intihar eden Mevlüt Baysan... Etkin soruşturma yapılmadığına hükmetmiş Türkiye yetkililerinin ve 39 bin avro Baysan'ın yakınlarına ödenmesini kararlaştırmış. Arkadaşının yerine nöbet tutmak için aldığı silahla kendini vurduğu görüşü dile getirmiş. Ama askeri birlik pusuya düşmüş ve yakın bir silah arkadaşını kaybetmesinin ardından depresyona girdi. Yine hamile olan kız arkadaşının düşük yapması sonucu psikolojik sorunlar yaşadığının saptandığı da ortaya çıkmış. Ama askeri yetkililer de şöyle savunmuşlar. Önce dispanserde sonra mutfakta görev yap dedik. Ama bu, kendisi bunları kabul etmedi ve birliğindeki görevine devam etmek istedi diyor. Bir de yalnız usulsüz bir şekilde nöbetini ve silahını devreden diğer askere disiplin suçu verildiğini de bildirmişler. İşte böyle bir hikaye. Peki ara. Açık gazete. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. from oppression. Makeba'dan dinliyorduk Malcolm X Miriam Makeba 10 Kasım 2008'de hayata veda etmişti. 1932 doğumluydu Güney Afrikalı hem şarkıcı müzisyen hem de aynı zamanda çok önemli bir sivil haklar mücadelecisiydi ömrü boyunca da bunu yaptı. Grammy ödüllerini de kazanmıştı. Burada kendisini anarken söylediğimiz söylediği şarkı da Amerika'nın sivil haklar mücadelesinde çok önemli rolü olan aktivist Malcolm X'i anlatan bir şarkıydı Malcolm onu hatırlıyor musunuz diye soruyordu Miriam Makeba'ya da Malcolm X'e de bir günaydın diyerek devam edelim saat 8.42 açık radyo açık gazete Biraz önce konuştuğumuz konulara ilave edeceğimiz bir iki şey var birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece bu demin sözünü ettiğimiz intihar eden askerle ilgili değil. Bir de başka konuda gene Türkiye'yi haksız bulmuş. Irak sınırı yakınında öldürülen bir çobanın kaçakçı olduğu şüphesiyle vurularak öldürülen çoban. Hacı Ölmez'in ailesini yaptığı başvuruda da Türkiye'yi haksız bulmuş. Ve ikinci yaşama hakkını ihlal eden yaşam ile ilgili ikinci maddeyi ihlal eden sözleşmenin e, bu görüşe varmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'nin ölmezin yakınlarına mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 103 bin avro ödemesini kararlaştırmış. Dur ihtarına uymadı ve kaçakçı olduğu şüphesiyle kaçarken vurulduğu görüşüyle savunmuştu Türkiye kabul edilmemiş. Türkiye'nin savunmaları genellikle inandırıcı bulunmuyor. Bu çok Objektif bir tespit. Bizim sübjektif görüşümüz değil. Ranting davasında yaptığı savunmanın da çok zayıf ve daha doğrusu utanç verici olduğunu da daha önce konuşmuştuk. Bu devam ediyor böyle. Evet. Bir de başka bir konumuz var aslında. Ee, aslında bir diğer konumuz da... İlerleme raporuyla bağlantılı olarak da verilebilirdi ama e, ayrıca da vermek mümkün. E, Venedik Komisyonu'nun ile ilgili, Türkiye'deki anayasa değişiklikleriyle ilgili verdiği yeni e, yorumlar diyelim. E, hürriyette çıktı önce Zeynep Gürcanlı'nın haberi olarak. Şimdi e, aslında hemen hemen bütün sitelerde görmek mümkün. Bugün gazetelerde yansımış durumda. E, Venedik Komisyonu anayas anayasayı değiştirdiniz ama yetmez Demiş. Bundan kasıt şu. Değişikliklerin olumlu bulunduğunu anlatıyor. E, olumlu ama bunlar yeterli değil. Daha fazlası gerekiyor demiş e, durumdalar. Evet ama yetmez diyorlar. Yani. Yetmez ama evet. Evet ama yetmez. E, istediğimizi diyebiliriz. E, değiştirilemez maddelerin tartışılması gerektiğini söylemişler. E, ve Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu demokratikleşme sürecini tamamlamak için Türkiye'nin ...yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söylemiş Venedik Komisyonu. Venedik Komisyonu niye önemli nedir, derseniz he, ve niye önemlidir? E, aslında bu konuda e, bakabileceğimiz herhalde en e, saygın, en ciddi e, meşru sayılabilecek mercilerden biri... ...eğer anayasa vesaire gibi konulardan bahsediyorsak. Uluslararası bir komisyon. Olan, statüten komisyon statüten evet. Yani Bu sebeple önemli ne söyledikleri aslında... Buna benzer açıklamalar 12 Eylül öncesinde, referandum öncesinde de yapılmıştı Venedik Komisyonu'ndan ama bu seferki çok daha net ve toparlak konunun politik ehemmiyetinin geçmesi bile büyük ihtimalle diğer partilerle de görüşmek istediğini söylemiş. Venedik Komisyonu Türkiye'deki diğer muhalefet partileriyle de görüşmek istiyoruz demişler. Böylece bunu anlıyoruz. Herhalde bu hayırlı denebilecek şeylerden biri. Çünkü hakikaten acilen anayasa ihtiyacı, anayasa tartışmak ve toplumsal, demokratik bir anayasa tartışması ve anayasa yapımı ihtiyacı ortada duruyor. Ve seçimler tarafından da kurban edilmek üzere eğer edilmediyseniz <gülüyor> diye bakmak mümkün. Evet ama bastırmaktan başka da hiçbir çare yok. Hem bütün bu Venedik Komisyonu gibi olabilecek en saygın uluslararası kurumların... ...hem de sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın da görevini yapması, devam ettirmesinden başka bir çare görülmüyor. Sivil toplum kuruluşları demişken önemli bir haber de var. Diyarbakır'da 693 sivil toplum kuruluşunun çözüm talebi var. Radikalde gördüğümüz bir haber. Hı hı. Bu ilginç aslında. ...21 ilden gelen aslında yaklaşık 700, işte 693, 700 diyebiliriz toparlak hesap. Hı hı. Sivil toplum kuruluşu eylemsizlik süreci heba edilmesin diyorlar. Yani bu PKK'nın seçim sonrasına kadar ilan ettiği eylemsizliğin ki... Bu devam ediyor şimdi. Heba edilmesin diye ortak bir açıklama yapmışlar. Hükümetten Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve tasfiye politikalarını bırakması isteniyor. Ee, ilginç değil mi? Yani. ilginç <gülüyor> Kalıcı bir barış sağlanmasını tek taraflı eylemsizlik kararıyla mümkün olmadığının... ...herkes tarafından bilinen bir gerçeklik olduğunu... ...ifade etmiş açıklamayı... ...şey okumuş... ...Elektrik Mühendisleri Odası... ...Diyarbakır Şube Başkanı... ...İdris Ekmen okumuş ve... ...diyor ki herkes tarafından... ...bilinen bir gerçeklik, tek taraflı eylemsizlikle... ...bu bakalıcı barışın... ...sağlanamayacağı... ...ve bu süreçte operasyonların... ...ve tutuklam tutuklamaların devam etmesi... ...sınır ötesi operasyonlar için... ...tez uzatılması... Hükümet yetkililerinin tasfiye amaçlı Irak, İran, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında mekik dokuması geleceğe dair toplumsal kaygıları artırmaktadır diyor demişler. Hı hı. Ana dilin kullanımı önündeki engellerin kaldırılması, tutuklu Kürt siyasetçilere ana dilde savunma hakkının tanınarak derhal serbest bırakılmaları gerektiğinde savunmuş. Bu 700'e yakın sivil toplum kuruluşu. PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Murat Karayılan da örgütün Türkiye sınırları dışına çekildiği iddialarını yalanlayıp bunun gündemlerinde olmadığını da belirtmiş aynı zamanda. Hı hı. Ee, Anadil demişken bu, bu, bir de mecliste ilginç bir şey var Mecliste Kürtçe konuşma kararı almış BDP grup toplantısının açılışında Gene Radikal'de var Anadolu Ajansı'nda da var bu haber Toplantının divan başkanlığını yapan BDP grup başkan vekili Bengi Yıldız Kürtçe bir konuşma yapmış Konuşması sırasında Kürtçe sözlük ve deyimler sözlüğünü de göstermiş Ferhenga, Kürdi, Türk, Tırki diye. Ve bundan sonra nerede gerekirse orada Kürtçe konuşacaklarını açıklamış. de bir ana e, dilde konuşma yasağı ile ilgili bir başka gelişme de meclise şimdi taşınmış oluyor. Aslında bir sivil itaatsizlik e, sürecinin başladığını görmek gerekiyor herhalde. Çünkü okullardan başlayan Öncesinde de bütün bastırılmayla birlikte Özellikle mahkemede Yani Diyarbakır'daki evet. mahkemede Çok belirgin olan Şimdi de meclise taşınmış durumda Bir kulak verebiliriz herhalde İfade et ki En ferheng Ferheng'e kürdaya Zümane kürdaya Çil Hazar peyf Çil Hazar peyf Tedahaya Estütüye kürdiye <gülüyor> İstanbul'e kürdaya <'u. gülüyor> ...kabatef od meşine, havanez zanafı inif'i ferhengi dert istiyem. Ev zümane kurdaya tutsat peyvet peybiyle ev çil hazar ferhengi dert. Evvel kod becin, mecviz zümaneyi faham nekir, emriza'nın içi can zümaneyi, emrivan cümane bile fahamdık O efe zümane, daik işi mücurbün hayali ev Evet bu BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız BDP Grup Toplantısının açılışında Kürtçe bir konuşma yapıyor. Bunu dinledik. Konuşma sırasında Kürtçe sözlük ve deyimler sözlüğünü de gösteriyor. Daha sonra da Kürtçe'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak. Yap, Gültan Kışanak e, yaptığı konuşmadan dolayı Yıldız'a teşekkür ederek bir halkın dilini engelleme zihniyetini taşıyanları kınıyorum demiş. Neydi hı hı. terim? Bir, Türkçe olduğu söylenen bilinmeyen bir dil mi? Bilinmeyen dil değil. Türkçe. Ee, Hakikaten akılda kalmıyor. <gülüyor> Türkçe olduğu söylenen, bilinmeyen değil. Tarafınızdan Türkçe olduğu, kürço olduğu iddia edilen bir dil. Evet, Kışanak Türkiye Kamuoyunun davaya ilgili yaklaşımında anlamaya, çözüm üretmeye dönük bir tablo gördüklerini ama bu tartışmaların içinde hükümeti ve devleti göremediklerini söylemiş. Ve Kürt sorununu şimdiye kadar silahla, tankla, topla bitirmeye çalışanlar şimdi de bu sorunu mahkeme koridorlarına havale etmiş. Korku ve tehditle bir tasfiye operasyonu yürütmeye çalışıyorlar demiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bu sürece müdahil olarak eğer Türkçe biliyorsa Türkçe konuşmalıdır. Eğer bilmiyorsa kendi dilinde savunmasını yapabilir anlamına gelen bir değerlendirme yaptı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi mahkemeye negatif yönde etki yapma yaklaşımıdır. Yani biz Kürtler de artık şunu düşünmeye başladık. Acaba Türkçe öğrenerek suç mu işledik? Türkçeyi öğrenmek bizim haklarımızı kullanmamızın önünde engel Hı -hı. haline mi geldi? O zaman bundan sonra Kürtler de Türkçe öğrenmeme yolunu tercih edebilirler. Madem ben ana dilimdeki haklarımı kullanmam için Türkçe bilmemem gerekiyor... ...ben de Türkçe'yi öğrenmemeliyim diyebilirler Hı -hı. demiş... Siyasi irade talebinde bulunmuş. Yani nereye varacağımız hakikaten çok kolay olmadı ama bir yandan da sürekli olarak bir şeylerin olduğu bir süreç haline geldi. Evet Artık bunların böyle bu soruna... şekilde konuşulabiliyor olması mecliste grup toplantılarında. Önemli yani Leyla Zanalar'ın e, dönemini hatırlayacak olursak meclisin içinden milletvekillerinin saçlarından çekile çekile götürülü polis tarafından ve ardından da e, bu sebeplerle onlarca yıl hapis yattıklarını falan filan e, bir şeylerin değiştiğini ama ne yöne doğru ne şekilde ve kalıcı olup olmadığının tartışılması gerektiğini söylemek lazım. E, yapısal değişiklik lazım ya herhalde daha başka nasıl söylenir bilmiyorum bu. Kışanan işte Türkçe öğrenmekle suç mu işledik diye sorduğu da ayrıca dünün önemli haberlerinden biriydi konuya dair. Çünkü mahkemenin söylediği şuydu ya tabi Türkçe bilmiyorsanız aa, Kürtçe de konuşulur her dil konuşulur ama Türkçe biliyorsunuz. Evet Dur. yani mahkemeninki biraz retoriye giriyordu cevabı bilinen bir soru yani hafif bir demagoji daha doğrusu devletin yıllardan beri kullanmış olduğu demagojik. Ama işte diğer Öyle. tarafları çöküp tek tarafı ayakta kalınca iyicene garip bir hal alıyor. Evet. Çünkü hani Kürtleri kabul edip Kürtçeyi kabul edip ardından ana dillerinin Kürtçe olduğunu söyleyip Türkçenin ortak resmi dili olması üzerinden gittiğimizde adam Türkçe biliyorsunuz o zaman onu kullanacaksınız dediğinizde iyice bir garip bir hal alıyor. Ve baskı hissi çok daha yoğun hissedilir hale geliyor. Bunlar gerçekten... Önemli herhalde çünkü psikolojik de bir süreçten bahsediyoruz. Bütün şeyle BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak Türkçe öğrendik de suç mu işledik dedi. Falan filan işte. Evet peki yavaş yavaş da tamamlıyoruz. Birkaç haberimiz daha var. E, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne kurultay ve tüzük sorusu sorulmuş. Hı hı. Yani burada öteden bir, özenle üstünde durduğumuz bir konu vardı. O da şey e, yani her iki tarafta büyük bir kriz yaşandı. Hatta biraz da yargıtayın e, müdahalesiyle çözülen bir krizde işte önder sabında ayrılması ile sonuçlanan krizde hiç kimsenin kurultaya gitmeyi, tabana hı hı. delegelere gitmeyi düşünmemesi de ilginçti. ...diye düşünüyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da... ...il başkanlarıyla bir araya gelmiş ve... ...orada kurultayın çok fazla konuşulmadığını belirtilmiş. Yani bir yandan Twitter... Hı hı. ...ya da Facebook gibi... ...internet sitelerinde... ...sosyalleşme yolunu seçen... ...tabanlı haberleşme yolunu seçen... Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir yandan da gerçek tabanı temsil eden delegelerin bulunduğu kurultayla ilgilenmemesi bir en azından benim zihnimde bir çelişki yaratıyor. Ama belki de bu benim beynimdeki bir sorundur. Öyle. Yani çünkü bütün sürece baktığımızda her şey gayet yolunda ve normal. Sürekli gidiyorum bu koridordaki şeye sokuyorum kafayı galvanik vestibüler stimülatörüne ama... Tam işleyemiyor, işleyemiyor değil, değil mi? mi? Sonuç düzelmedi yani henüz. Ya ben anlamadım şimdi mesela sorun çözüldü üstüne üstlük e, sorunun çözülmesinden öte sorun isteyenler de gördüler günlerini falan gibi bir şey anlatıyor Kılıçdaroğlu. Bir yandan haklı kendi baktığı yerden bir yandansa sorun önder savun gidip gitmemesi değil aslında parti siyasetine ne değişiklik olduğu sorusuna cevap vermekle ilgiliydi. Mesela bizim açımızdan e, neyse beklemeye devam edeceğiz herhalde görmek için. Yapacak bir şey yok. Nasıl onlar da burada biz de buradayız. Evet. Hayat devam ediyor. Güzel bir toplantı oldu demiş Kılıçdaroğlu da zaten. Hı hı. Kurultaya gidilirse bölgenizde nasıl karşılanır? Kurultay partiye ne gibi katkılar sağlar gibi sorular sormuşlar. Hı hı. Bunu e, bu tarihte soruyor olmaları da bence biraz geç ama tuhaf yani ama hı hı. bu gene benim... GBSM'in makinenin iyi çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir hı hı. galvanik vestibüler stimulatörü. Bir de çok önemli bir haber de e, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde bir kavga haberi. Küçük geçtiler ama önemli görünüyor. E, aslında konjonktür sebebiyle önemli denilebilecek haberlerden birisi e, dün... Dumlu Pınar Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu diye geçiyor aslında e, gelen haberlere göre bir grup e, yoğunlukla Kürt e, gençlerden oluşan solcu bir grupla e, bir grup ülkücü arasındaki bir e, çatışma haberi sonunda ölümle bitti ancak olayın başladığı yer daha biraz daha baktığınızda orası değil e, birkaç gündür Dumlu Pınar Üniversitesi'nden çeşitli haberler gelmekteymiş bizim de görmediğimiz küçük yerlerde e, görebileceğiniz haberler kız meselesi diye polise ülkücüler tarafından anlatılan ancak bir yandan da diğer taraf açısından hiç öyle e, görünmeyen ifadelerinde bir olaylar zinciri bir ne kasım'dan demek beri kız meselesi hep öyle söylenir de ben yani şu oluyor son 45 birilerini dövüyor nedir anlayamadım. Bir, yani bir grup birilerini dövüyor ardından karakolda e, bunu işte etnik gerekçelere ya da politik gerekçelere dayandırırsanız örgüt suçuna giriyor tabi haliyle ama kız meselesi olduğuna kız meselesi yahu Bunlar gayet normal Her ki devletin de bu. Kız meselesi ne demek? Kız meselesi devletimizin olay apolitik. Politikayla ilgisi yok ya. Yani. Gençler birbirini ittirmiş, kaktırmış deyip üzerine örtmek için kullandığı şey. Erkek meselesi diye bir sorun yok ama değil mi? Erkek egemen toplum olduğumuz için bıçaklama işleri erkeklerde. O yüzden yok. Ee, yani genel olarak yok. <Gülüyor> ama... Sonuç olarak dün e, bu 1 Kasım'dan beri gittikçe artan gerginlik gerçekten can almış. E, ülkücü gençlerden birisi ölmüş. E, ve şu anda Kütahya'da ciddi bir gerginlikten bahsediliyor. Kürtlerin evlerinden çıkamadığı falan gibi Kürt sitelerinde e, çeşitli bilgiler görmek mümkün. Böylesi bir durum. E, hakikaten herhangi bir şey çözmeyeceği gibi ciddi ciddi de e, sorunu arttırabilecek bir şey. Çünkü son dönemde özellikle aranıyor. Yani katil etnik etnisitesi üzerinden cinayetler etnisitesi üzerinden her şey bu şekilde bakılır hale gelmeye başladı bu da korkutucu tarafı ama bir süredir zaten yarılıyor olduğunu biliyoruz. Evet, ağır haberler zincirinden iki de tarafta var taraf gazetesinde bugün birisi şu Isparta ve İzmir'de iki erin şüpheli şekilde can verdiği kışla da intihar cinayetleri başlığıyla verilmiş ve kayıtlara göre rakam Baya düşündürücü. Son 10 yılda 815 askerin intihar etmiş olduğu. Biri bu. Bir de balistiğe giden kovanın da değiştirilmiş olduğuna dair de bir tespit var. O daha da korkunçlaştırıyor işi. Yani böyle şeyler tuhaf Bir de ikinci ağır bir haber de. Fethiye'de tecavüze uğrayan kızının hastanede yaşadığı eziyeti mektupla satırlara dökmüş Rosemary Hardy adlı İngiliz hanım anne ve devlet hastanesi müdürüne de isyan etmiş insanlığımdan utandım diyor. Yani 22 yaşındaki kızı Fethiye'deki evde uyurken, evimizde uyurken tecavüze uğradı şikayetçi oldu saatlerce bekletildi. İlk muayeneye erkek doktor girdi. Kadın jinekologsa kaba ve hatta sadistçe davrandı. Bir de alkol muayenesi yapmışlar. Sanki alkollü olursa o zaman çıkmamış ama olsa da o zaman da acaba suçlu muydu sorusunu da sorduruyor insana. Böyle de iki kötü karanlık haberle çıkalım bu saatten. Açık gazete. Meo Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Günaydın Mithat. Günaydın Mehmet. Evet, son iki haftayı yollarda geçirdim diye başlıyor bugünkü yazın. Biraz yolculukla karışık bir, bir gezi yapalım mı biz de? Elbette, memnuniyetle. Yani Türkiye'deki olayların pek bir e, en içinde bulunmadığın anlaşılıyor ama bu belki de dışarıdan bir bakma imkanı da sağlamıştır bilmiyorum. Ee, biraz öyle oluyor tabi yani tam dışında kalamıyorsunuz hani bu şehir hep arkandan gelecektir diyor evet. ya Kalafis biraz evet. da öyleyiz yani nereye gidersek giderim memleket arkamızdan geliyor ama Bazen biraz uzaklaşma imkanı oluyor. Yani arkamdan geliyor ama sana çok yaklaşmasına izin vermek istemediği zamanlarda da bunu bir parça başarma imkanımız oluyor galiba. E bunun da en iyi yolu yolculuk sanırım. Öyle bir şey oldu. Yani bu iki hafta içinde. Evet bu bir de hızla ilgili Milan Kundera'dan bir alıntı yapmışsın. Yani yavaşlık ile hatırlama hızla unutma arasındaki gezdiği ilişkiden bahsediyor ve yavaşlığın derecesi hatırlamanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır e, alıntısını yapmışsın bizim de radyoda zaman zaman kullandığımız sık sık başvurduğumuz bir başka kundera sözünü hatırlattı bu bize yani yani e, Unut, unutmaya karşı belleğin güce karşı mücadelesidir diyor. Aynı benzeri bir yerde de. Yani toplumsal belleğin en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu sık sık hatırlıyoruz. Hatırlamak zorunda kalıyoruz. Hele Türkiye'de. E doğru. Aslında bu sözü de bir yazımda kullanmıştım. Evet. E, bu toplumsal bellek ya da hatırlamanın Hani Toplumun kuruluşunda, inşasında, adalet taleplerinde ne kadar önemli bir yer tuttuğuna dair çok güzel yazıları var. Ee, o, o sözü de yazılarımdan birinde kullandım biliyorsunuz. Evet. Hani, dinleyicilerimiz de biliyor. Hafıza meselesiyle biraz fazla haşirleşirim, çok ilgimi çeken, çok önemsediğim bir konu. Sanırım Türkiye'de son yıllarda bunu biraz daha fark eder hale geldi yani hafızanın iş, iş değişik konusunda. Oradan başlamışken ben bir konu belirleyeyim oradan devam edelim Lütfen. isterim. Bu toplumsal bellek platformuyla ilgili haberler gazetelerde yer alıyor ama ben gerektiği kadar ilgi bulduğu kanısında değilim. Son derece önemli bir girişim bence. Bununla ilgili kısa bilgi verelim istersen. Lütfen. Biz de ee, ilk kurulduğunda epey bir... E Orta, meclise gittiklerinde filan da bilgi vermeye çalışmıştık ama işte tam da dediğin tuzağa biz de düşmüşüz belli ki e, gene de en, en, en vefalı yayını bu tür konularda hani artık bizim radyo diyeceğim bu radyo yapıyor Sonra. yalnız hız dediğimiz şey bu ülkede gündem açısından o kadar çok belirleyici ki gerisinde kalmanın bazı konuların kaçınılmaz oluyor. Sonuçta o kadar yoğun gündemi ve hızla değişen bir gündemi var bu toplumun, bu ülkenin. onu da yakalama zorunluluğu var. Günceli anlatma, aktarma, yorumlama isteği de var. O nedenle her konuyu sonuna kadar takip etme imkanı galiba biraz bu hız yüzünden hiçbirimizin elinde değil. <gülüyor> değil evet. Toplumsal bellek platformunu bir hatırlayalım değil mi? E, elbette. Şimdi e, faili meçhul cinayetlere kurban giden, bu tabii faili meçhul e, kelimesini tırnak için almak lazım. Faili meçhul cinayetlere kurban giden, tanınmış isimlerin aile mensupları, eşleri, çocukları bir araya gelerek eee bu cinayetleri ve o cinayetlere kurban gidenleri sürekli hatırlatmak e, istiyorlardı. E, böyle kuruldu amaç bu cinayetlerin aydınlatılması e, meselesinin e, ısrarlı, usul usul ama kararlı bir takipçisi olmaktı. Aralarında e, çok farklı kesimlerden insanlar var. Rachel Dink'ten e, Gül Dal, şey e, Özge ya kadar. Yani Özgümuncunun e, kızı, Grant Dinkin eşi. E, ondan sonra Doğan Savcı, e, işte, Savcı Doğan Özün eşi, e, Turan Dursun'un oğlu. Bugün e, siyasi yelpazede çok farklı yerlerde durduklarını görebiliyoruz. Bir de Gül Erdos'tu hatırlatayım hemen. Çünkü İlhan Erdos yani eşi tam 30 yıl önce e, geçtiğimiz hafta katledilmişti. Yani 30. ölüm yıl dönümüydü. E, mezarı başında anma yapıldı. E, yine toplumsal ve elekt platformunun üyeleri katıldı buna. Ve Raquel Dink'in önemli bir konuşması vardı o toplantıda benim burada ilgimi çeken Türkiye'de nasıl yarıldığımızı ya da e, bazı konularda e, korkunun e, bizim ruhları ne kadar esir aldığını gösteren bir örnek geçen gün TV'de canlı yayında e, bir programa katılmıştım e, Mümtaz Soysal'la birlikte e, biz çı stüdyodan çıkarken e, Gül abla giriyordu Gül abla diyeceğim izninizle çünkü benim çok Uzun yıllara dayanan çok iyi bir ilişkim var. Çok sevdiğim bir büyüğüm. O da bu konuyu konuşmak için davet edilmişti. Ee, ve e, diğer canlı yayın konuğu da Uğur kızı olacaktı. Şimdi kendisinin bu anmayı e, aynı zamanda e, yeniden bir suç duyurusuyla birleştirdiğini öğrendim kendisinden. Yani sorumlulardan sadece o, o, o arabada nakil arabasında, cezaevi nakil arabasında İlhan Erdos'u döverek öldüren ve sonra da yargılanan Er ve e, Asrı değil onlara bir verenlerden de hesap sorulması için girişim yapıyordu. Bana ilginç bir şey söyledi. E, hakikaten şaşırdım ve e, paylaşmanın da doğru olacağını düşündüm. Çünkü kendisine bu konuda yazı yazmayı düşündüğümü söylediğimde kendisi sevindi bunu onayladı isimleri vermeyeceğim sadece bu girişime karşı yakın çevresinden tepki aldığını söyledi ee, yani faili meçhuller konusunda 12 Eylül'den hesap sormak için e, bir girişim başlatmanın mevcut hükümetin işine yarayabileceği şeklinde e, tırnak içinde Solcu dediğimiz çevrelerden tepkiler aldığını söyledi. Çok Şimdi, şaşırtıcı çok, mı bilmiyorum ama e, hayır şaşırtıcı bir artık yani bu noktaya gelmiş evet. somut bir olay bağlamında e, böyle bir tepkinin hele İlhan Erdoğan olayı bağlamında böyle bir tepkinin ortaya çıkması bana göre yani en azından beni hala şaşırtabiliyor bu kadarı olmaz diye biliyorum evet Erdos'un da bir yayıncı olduğunu hatırlatalım sol yayınları tek yaptığı iş oydu e, tabii yayıncı. o zaman onur yayınlarıydı onur yayınları. e, ve e, abisi Muzaffer da birlikte gözaltına alınmıştı e, yasak kitap bulundurduğu gerekçesiyle o kitap da yasak değildi o zaman bile yasak değildi Engelsin Doğan'ın Diyalektiği adlı kitabıydı ee, cezaevinde bir yerden bir yere nakledilirken cezaevi aracına bindirilmişlerdi. Ee, bindirildikten hemen sonra oradaki as subayın emriyle e, erler tarafından dövülmeye başlamışlardı. O dövme sırasında İlhan Erdoğan e, kafasına aldığı ağır darbelerde e, nedeniyle e, hayatını kaybetmişti. 12 Eylül'ün e, hemen sonrasıydı. 1980 Kasıba'yıydı. Bu, bu vesaireyle biz de kendisini hani e, anmış olalım ve e, Türkiye'de adalet talebinin e, korkulara e, bu tür gerçekten artık e, sıfat bulmakta zorlandığım korkulara kurban gitmemesi için de daha fazla güven ve daha fazla adalet samimiyeti gerektiğini söyleyeyim ben evet çok e, önemli bu bence de çünkü bir de e, nasıl bir gerekçe ver, veriyorlar mıymış bu, hakikaten e, 12 sarsıcı bir referandumu e, nasıl bir yarılma ortaya çıkardıysa o, o yarılmada hayır diye e, kampanya yapanların hangi gerekçeleri varsa o, o bize fikir verebilir ee, sonuçta e, geçici 15. maddeyi kaldıran anayasada değişiklikleri AKP hazırladı. Evet e, kampanyasının öncülüğünü AKP yaptı. Şimdi onların getirdiği bu imkandan e, biz e, yararlanırsak onlara prim vermiş oluruz gibi e, evet. tabii ki benim de anlamakta hmm, bari, zaman zaman şey. zorluk artık zorlanmaya başladığım bir e, mantık var. Evet, bu önemli bir konu. Gerçekten öyle. Bir de toplumsal bellek dediğimiz zaman e, hani bu yolculuklar, hatırlama, unutma diyalektiğinin e, çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istedim. Hem bireysel hayatlarımız için de öyledir. E, toplumsal düzlemde de e, bu geçerlidir. E, eğer... İlerlerken bir belli işte değerlere ulaşmak için uğraşırken hafızayı silmeye kalkarsak asıl o zaman gerçekten adalet dediğimiz şeyin ne olduğu konusunda da çok fazla karmaşa yaşarız Tıpkı bu olayda olduğu gibi yani mevcut bir durumun tehlike yarattığı analizinden hareketle geçmişte yaşananların bir adalet talebi konusu olmasından vazgeçmek İşte bu insanları hem siyaseten hem de bana göre bireysel olarak çok fena halde çürüten bir durumdur Ve Türkiye şimdi sol cenahta tırnak içinde yine sol diyorum Bu meseleyi bu, bu sorunu çok ağır bir şekilde yaşıyor Adalet talebinin soldan bir inandırıcı ses olarak yükselmesi bu açıdan giderek daha fazla zorlaşıyor. Soldan konuşan, kendimi dahil ediyorum, çok az sayıda insan bu hafıza, adalet ve güncel gelişmeler bağlantısını kurmak kurabiliyor. Gerisi bir donmuş geçmiş ile yani kahramanlaştırılmış bitli, efsaneleştirilmiş bir geçmiş ile bugün e, arasında e, sanki böyle ara yerde boşlukta kaybolup gidiyor gibi geliyor bana evet yani e, faili meçhuller e, davasının da e, uzun süre belleklerden tamamen silinmiş olduğu bir şeydi şimdi şey vesilesiyle Aklıma da geldi Yani ilerleme raporunda Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2010 ilerleme raporunda e, Faili meçhuller Üzerinde de Biraz daha Kritik bir önem taşıdığı da Mesela işte Güneydoğu'da işlenen Ve Albay Temizöz'ünde yargılandığı Faili meçhuller davasının da Vurgulanıyor e, Yani bu faili meçhul olayını bile belleğimize daha yeni yeni e, sokmuş olmamız en azından e, bunu yaşayanlar kurbanlar maktuller ve onların aileleri e, mağdurlar e, dışında e, Türkiye'nin önemli bir bölümünde okuması yazması e, yüksek oranda olanlar bile pek bilmiyordu ya da bilmek istemiyordu böyle de bir şey var mıydı bilmiyorum bana böyle geliyor yani. e, doğru diyoruz aslında yani hangi hangi fairemetçülün hangi dönemde ne e, amaçla e, yaşandığını, bu cinayetlerin sebeplerini, sonuçlarını bugüne yansımalarını e, büyük ölçüde e, ihmal ettiğimizi söylemek yanlış değil. Şimdi zaten hatırlama dediğimiz şey illa bir anma yapmak değildir. Hatırlama dediğimiz şey bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek bir bilinci, bir duyarlılığı ve bir direnci yaratma çabasıdır. Hatırlama aslında bu açıdan tam anlamıyla bir siyasal eylemdir. Bu siyasal eylemin de geçmişi yad etme, oturup ağlama, ediminden ibaret olmadığını bilmek gerekiyor. Şimdi bu toplumsal bellek platformu gibi oluşumlar bu bağlantıları canlı tutarak ya da canlandırarak bir siyasal eylem ortaya koyuyorlar. Bu siyasal eylemin de amacı bu tür e, adaletsizliklerin, haksızlıkların vahşiliklerin bir daha asla yaşanmaması konusunda bir e, duyarlılık dediğim gibi bir bilinç ve mümkünse bir direnç yaratmaktır. E, bu çerçevede değil de bu işlevselleştirilmiş, araçsallaştırılmış bilinçle ya da akılla yaklaştığımızda onları bugün anmanın tehlikeli olabileceği gibi biraz önce verdiğim örnek benzeri saçmalıklar yaşanabiliyor. Evet bu Şimdi başta iyi karşılanmıştı bu toplumsal bellek platformunun i̇şte Mecliste bütün evet. iktidar başta olmak üzere muhalefet partileriyle görüşmüşlerdi Ve hızla harekete geçileceği yolunda bir izlenim En azından medyanın bir kısmına yansımıştı Ama bunun pek böyle olmadığı da söylenebilir galiba e Şöyle diyelim aslında bu tür hareketlerin etkileri biraz zamanla ortaya çıkar. Evet. Şimdi 1976 yılında Arjantin'de darbe oldu ve bir sürü muhalif daha ilk günden kaçırılıp kaybetilmeye başlandı Cunta tarafından, Cunta'nın görevlileri tarafından. Hemen ardından daha Cunta çok tazeyken ve çok da sertken kaçırılanların, kaybettirilenlerin aileleri e, Plaza Mayo'da Mayo Meydanı'nda toplanmaya başladılar. E, i̇lk başlarında kimse e, fazla önemsemek istemedi. Yok sayarak etkisiz hale getirmek istedi onları. Ama ısrar ettiler. İnat ettiler. Vazgeçmediler. Ve dünyanın en etkili e, hareketlerinden birini oluşturdular. Bugün eğer dünya faili meçhuller konusunda toplumsal mücadelenin anlamını daha iyi kavradıysa o annelere ve o anne annelere borçlu bunu. Dolayısıyla ben bu tür girişimlerin hemen her gün öyle ses bulmasını, yankı bulmasını, destek bulmasını çok da beklemiyorum. Bu girişimi sürdürmelerini bu ailelerin önemli buluyorum. Bizlerin de bu girişimin e, siyasal ve e, toplumsal psikoloji açısından e, ne anlama geldiğini, ne kadar önem taşıdığını hatırlatmamız arada bir bunu e, yeniden gündeme taşımamız e, gerekiyor. Bize düşen de bu olmalı. E, ben bu tür girişimlerin, bu tür çabaların e, sonuçta bir değişim, bir etki yarattığı konusunda şüphe taşımıyorum. Evet. Peki bu yolculuktan başka bize bir şey var mı söyleyeceğin? Ee, yani benim bizzat e, yaptığım yolculuktan bunu söz ediyoruz Türkiye gündemi yolculuğundan. Ee, senin bizzat yaptığın yolcu, o tefekkür tabii. süreci üzerinden. Yani, <gülüyor> gezi notları değil de. Ee, şimdi isterseniz biraz kamu konuşalım. Ee, oradan e, e, yine yolculuk bir başka durak buluruz diye düşünüyorum. Yani aslında Kamuyu e, ne kadar tanıyor Türkiye Okulu e, çok emin değilim. Yani ismi en bilinen yazarlardan biri olduğu kesin. E, neden kamunun kitaplarını yanıma aldım? Neden yeniden böyle bir şey hatırladım, kamuyu hatırladım? En önemli sebebi e, itiraf edeyim, e, kitaplık dergisinin bu, se bu haftaki, bu ayki dosya konusunun kamu olmasıydı Albert kamu. Ve ee, çok iyi bir dosya hazırlamışlar. Bu vesileyle reklam sayılırsa sayılsın, ee, evet. hakikaten kamuyla ilgilenenler için, kamuyu sevenler için iyi bir kaynak e, var ortada. E, kamunun e, hayatı eserleri kadar, hatta belki eserlerinden de öte e, ilginç, önemli, çarpıcı e, bir hayat, bir hikaye, bir duruş. Kızının e, kamu ile ilgili e, kitabı da var zaten. Onun bir kısmını bu dergiye de almışlar. E, genellikle ya da hemen her zaman inandığı şeyi e, başkalarının onayı veya yakın çevresinin dışlaması riskini göze alarak savunmaktan hiç çekinmemiş. Ama asla bir militan duruş öyle sansasyon yaratacak bir e, aykırılık şovu benzeri bir eğilim asla görülmüyor kamuda çünkü kamu e, hani radikalliğin bu tarz bir radikalliğin aslında apolitik bir şey olduğunu e, bilen ve söyleyen bir insan şimdi Cezayir Kurtuluş Hareketine Halk Kurtuluş Cephesine e, çok şey şüpheyle yaklaşan daha doğrusu mesafeli yaklaşan bir insan ama bunu hiçbir zaman cezayir bağımsızlık savaşına karşı bir mesafe ya da bir karşıtlık olarak yaşamadığı söylemedi eleştirenliğini o şartlarda yapabildiği şimdi başkaldıran insan kitabını hatırlıyoruz sovyetler birliğine ilk etkili soldan eleştiri olarak görebiliriz bunu ve Sartırlar tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilip dışlanmıştı. Kızı anılarında bunu daha çok küçükken yaşadığı bir olay üzerinden anlatır. Der ki babam bir gün işte geldi ve çok düşünceliydi. Öyle bitkin görünüyordu. Yanına gittim baba ne oldu üzgün müsün diye sordum. Hayır kızım üzgün değilim yalnızım <gülüyor> diye cevap verdiğini anlatır. Türkiye'de bu yalnızlık ya da hani bu tür bir siyasal yalnızlaştırma e, hareketini referandum sürecin e, boyunca özellikle solda eleştirel dur duranlar, farklı duranlar yaşadılar. Güler Dost'un e, karşılaştığı tepki e, bana bunu da hatırlattı açık söyleyeyim. <gülüyor> yani yalnızlaştırma e, kendi çevresinin genel eğiliminden e, farklı bir... Ee, e, hareket tarzını benimsediği için birdenbire yalnızlaştırılmış olabiliyor. Yalnızlaştırılabiliyor e, daha doğrusu. E, bu, tür, e, bu tür hikayeleri Referandum boyunca muhtemelen sen de çok dinledin veya yaşadın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu kendi aramızda konuştuk. Radyoda ne kadar hatırlamıyorum. Hemen hemen hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. Biz de konuşmadık. Biraz da bulaştırıyoruz biz de. Evet. Ee, yani bu tür bir şey var galiba. Hani çekiniyoruz aile içi bir mesele gibi e, görebiliyoruz. Oysa bunları konuşmak gerekiyor. Şimdi kamunun bu tür eleştirilere karşı cevabı da var tabii. Çok esaslı cevapları var. Ama ben Nobel ödülünü aldığı konuşmasını da çok önemsiyorum. Şimdi adalet kelimesi daha çok o dönem e, Cezayir e, Halk Kurtuluş Cephesi'nin verdiği mücadele için kullanılan bir kelime. Yani adalet dediğiniz zaman Cezayir'in bağımsızlığı anlaşılıyor ve yürütülen mücadele anlaşılıyor. Kamu e, konuşmasını galiba e, sonunda konuşmasının sonunda söylüyor. Evet diyor ben adaleti e, seviyorum ama annemi daha çok seviyorum. Ee, şimdi on, onu da galiba e, yanlış anladılar ya da biraz çarpıttılar yani annemi hayatta tutmayacak ona adaletsizlik yapacak bir adaleti de benden tereddütsiz savunmamı beklemeyin bir, anlamında bir mesajdı. Şimdi kamunun ayrıca nazi döneminde direniş hareketine tereddütsüz katıldığını hatırlatalım. <gülüyor> Diğerleri onu eleştirenler o dönemde çok tereddütlü davranmış olmalarına rağmen kamu kendisini konformist olarak suçlayanlardan farklı bir şekilde direniş hareketinin içinde yer aldı. Çok önemli bir ayrım. Bir de belki çok bağlantılı değil ama yani o 16 yaşında işte yabancı e, okuyup da onun absürditesi, bütün yaşanan şeylerin absürditesinden etkilenmemiş bir insan düşünmek çok zor geliyor bana. Evet. Her seferinde bu, bu tarz biraz önce konuştuğumuz tepkiler tarzındaki saçmalığı da e, tekrar belki de Kamil'in o romanıyla da girişiyle özellikle... <gülüyor> Evet hatırlatalım. <gülüyor> aslında e, zamanımız varsa bir iki cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Yazının sonunda e, zikrettiğim bir kitap var. Şimdi Metis Defterleri diye Metis'in çıkardığı çok değerli bir dizi var. E, o dizide de çok güzel kitaplar e, yer alıyor. Genellikle derleme şeklinde bunlar. Şiddetin eleştirisi üzerine kitabı aslında Walter Benjamin'in aynı başlı e, başlıklı makalesini üzerinden bir derleme. Yani onu tartışan yazıların yer aldığı bir derleme. Şiddetin eleştirisi üzerine son derece önemli bir yazıdır. Walter Benjamin'i belki başka bir gün konuşuruz. O da benim neredeyse kamu kadar etkilendiğim bir şahsiyettir, isimdir, düşünürdür. Gerçekten çok etkilenerek okuyorum bunu da. Burada önemli yazılar var. Söz ve Şiddet karşı siyaset gibi yasa adalet ve siyaset gibi başlıklar altında yazılmış çok değerli yazılar var. Bizim şimdi Türkiye'de e, yürümekte olduğumuz yolun şiddet ile siyaset ve söz ile güç karşıtlığının e, çok tuhaf ve e, belki de giderek daha derinleşecek çatışmalarını e, yansıtıyor. Yani buradaki diyalektiğin ne demek olduğunu, bu kavramlar arası ilişkideki diyalektiğin ne demek olduğunu belki Türkiye'de yaşayarak öğreniyoruz. Ee, şu, kitabı hararetle tavsiye ederim ve tabii e, Mekkeş yayınlarının e, sahibi hem e, Semih hem de Müge'ye buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi ileteyim. Çünkü bu tür kitaplar gecikmeden e, gönderiyorlar ve ben de hemen Dolabımda bunları taze çıkmış halde buluyorum. Kendilerine zaten teşekkürlerimi iletmiştim ama yetişemiyorum tek tek kitaplar için teşekkür etmeye. Buradan toptan bir teşekkürümü kabul ederler sanırım. Bu kitabın da bundan önce çıkan metiş defterleri ve metisten çıkan bence bütün kitaplar gibi çok önemli katkısı olur bizim tefekkür ihtiyacımıza, arayışımıza. Evet peki çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim, Mithat, Mithat, ederim. günaydınlar olsun tekrar herkese. Meowoto. Mitat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Evet şimdi bir ara vereceğiz Meowoto'nun ardından tefekkürü. Kısa tutmak zorunda kalacağız ve ondan sonra da bir aradan sonra konuğumuz olacak. İsmail Ertürk'le görüşeceğiz. Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi uzmanı kendisi. Ve Yaratıcı Kentler Projesi'yle ilgili olarak kendisiyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. 2010 Avrupa Kültür Başkenti. İstanbul bağlamında bir konuşmamız olacak. Açık Gaste. Evet açık radyodayız. 94.9 saat 9.30 5 geçiyor tam ve biraz önce söylediğimiz gibi İsmail Ertürk'le İsmail Ertürk'ü konuk ediyoruz. Yaratıcı kentler konusunda kendisi Manchester Üniversitesi'nde akademisyen, öğretim üyesi. biz kendisiyle Şimdi söylersek ne zaman tanıştığımızı yaşlarımız ortaya çıkacağı için <gülüyor> bahsetmemeyi tercih edebilirim ama Gergedan Dergisi'ne kadar falan geri gidiyor şehir. Evet, evet. <gülüyor> ee, uz uzun bir geçmiş var Gergedan Dergisi, ondan sonra AR'da. Demento'da vardı galiba. Elemento, evet. Evet. Fakat bugün konuşacağımız konu da aslında onların bir, bir tür şey uzantısı, gelişmesi. Uzantısı Tantısı. sayılabilir. Evet. Şimdi bu İstanbul 2010'dan miras kalacak. UNCTAD yani Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü ile ortak. Türkiye'de uluslararası yaratıcı endüstriler ve şehirler enstitüsü kurmak girişimi diye de bir şey var. Şimdi yaratıcı Endüstri ve yaratıcı şehir kavramı üzerinde biraz konuşmak iyi olur herhalde. Evet. Ne demek bu? Yeni bir kavram bu. Yani göreli yeni bir kavram. Ama geçmişi kültür endüstrilerine gidiyor. Yani bu Adorno'dan bildiğimiz işte kapitalizmin kültürü ticarileştirmesi ile başlayan bir e, e, e, e, gelişme e, fakat 1980'li yıllarda hatta özellikle 1990'lı yıllarda e, Avrupa'da e, sanayinin e, çökmesiyle e, işte e, istihdamı ve ekonomik büyümeyi nasıl e, becereceğiz diye e, yapılan çalışmaların e, geldiği bir, bir sonuç yani sonuçta artık e, kültür e, Avrupa'da ...ekonomik büyümenin, istihdam yaratmanın bir e, altyapısı e, haline e, gelmiş durumda. Yani bu e, e, kültür başkentleri projesi de Avrupa Birliği içinde. Avrupa'daki eski sanayi kentlerinin işte Glasgow gibi, Liverpool gibi, Bilbao gibi... ...yeniden canlandırılmasında e, bu şehirlerde yeni istihdam olanakları... Yaratılmasında kullanılan bir politika yani şu anda bir kamu politikası olarak uzun bir süredir kültür endüstrileri kullanıyor ülkeler. Ve bu Avrupa Birliği içinde de çalışmalar yapılan projeler yapılan bir alan. Şimdi giderek yalnız kültür endüstrileri dar bir tanım olduğundan çünkü kültür endüstri deyince insanların aklına müzeler geliyor ilk başta. ...işte bir müzeyi şehrin eski bir bölümünde yıkık binaların olduğu bir yerde kurduğunuz zaman orada bir canlılık başlıyor. İşte halk müzeye ziyarete gidiyor ve müze ikonik bir mimari olarak tasarlanıyor... Müze açılınca onun yanında alışveriş merkezleri açılıyor. Ondan sonra genç insanların oturmaya başladığı bir alana dönüyor. Bu planlı bir şey, kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıkıyor. Yalnız bu tabii orada işte festivaller oluyor şehirde. Ondan sonra işte müzik festivalleri, sinema festivalleri yani bir turizm de Bunun içine girmiş oluyor. Fakat bu giderek sadece kültürle ilintili değil daha geniş bir e, e, e, ekonomik faaliyete doğru genişliyor. Nasıl genişliyor? Mesela artık Avrupa'da sanayi ortadan kalktığı için bu tür kültürel faaliyetlerin yanı sıra e, artı değeri e, yüksek e, iktisadi faaliyetler de oluyor. Mesela tasarımcılar da e, o e, bahsettiğim e, kategori Sürecim içine diyeyim, evet, e, sokuluyor. Mesela e, Berlin şu anda kendini tasarım e, başkenti evet. olarak Hı -hı. ilan e, etti. Evet. E, Tasarımcılar, mimarlar ondan sonra işte medyanın dönüşmesiyle dijital hale gelmesiyle medyada işin içine girmiş oluyor. Yani oradan artık kültürden yaratıcılığa yani beynini kullanan insanlar yani emeğini kullanan insanlardan ziyade işte entelektüel sermayesini kullanan ee, ...insanların e, e, oluşturduğu bir ekonomi. Yani bunu tabii iktisatçılar çok e, değişik yönden bakıyorlar. Eleştirel bakanlar da var, işte tanımlama sorunları e, var. E, yani giderek yaratıcı endüstriler bizim eskiden hizmet sektörü dediğimiz sektörü neredeyse e, içeriyor e, bankacılık dışında. Evet, peki bu bu noktada eleştiri demişken e, bir şey gel geliyor aklıma onu da sorayım İsmail. Yani bu işte çeşitli yerlerde özellikle böyle büyük olimpiyat e, projelerinde çok sık görüldüğü gibi işte e, muhtenalaştırma projeleri gibi eleştirel de yaklaşımların çok söz konusu olduğu yerler var. Yani ilk ağızda atılması istenen işte marjinal kesimler, kimi zaman çingeneler olabiliyor, romanlar, kimi zaman başka gruplar. Her yerde de bunların bir muhtenalaştırma adı altında bulundukları yerden kolaylıkla atılıp ve ucuza atılıp ondan sonra da yerlerine muhtenalaştırma projeleri yapılması. Türkiye'de örneklerini gördüğümüz şey var. Yani bu bu noktada dikkatli bir ayrım yapmamız gerekiyor herhalde. Biraz bunun üzerinde konuşmamız mümkün mü? Tabii yani e, e, o tür sorunlar e, doğal olarak e, çıkıyor ve e, hatta e, Berlin'de işte bu e, Berlin'in e, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra başkent e, olmasıyla birlikte İlk bekledikleri büyük Alman şirketlerinin genel müdürlüklerini Berlin'e taşıyacakları ve Berlin etrafında işte sanayi yatırımlarının olacağı yolundaydı. O olmadı çünkü Polonya'da işin içine girince Avrupa Birliği'nde Alman şirketleri Almanya'da değil Polonya'da. Üretim Daha yapmaya ucuz, başladı. O yüzden birdenbire Berlin Almanya'nın başkenti ama doğru dürüst bir e, ekonomik faaliyet yok. E, orada o zaman işte bir politik olarak e, Berlin'i e, tasarım e, şehri haline e, getirme e, planı işin içine girdi. E, öyle olunca e, bu eski Doğu Almanya'da e, oturanların e, evleri yüksek fiyatlarla işte mimarlık şirketleri e, Hı -hı. ve büyük şirketlerin e, e, ofisleri haline e, geldi ve bu konuda birkaç Alman akademisyen ciddi eleştiride bulundurdular. Bir çeşit gentrification yani, orada evet, da yapıldı evet, muhtemelen evet. ve bu yani e, e, e, e, e, e, sosyal e, sorunlardan e, biri. Ama e, işte Avrupa'da bu olduğu zaman e, belediyeler bunu önceden biraz öngörüp e, etkilerini azaltacak e, şeylerde e, a, a, girişimlerde de e, bulunuyorlar. Mesela e, Londra'da da benzeri e, durumlar e, oldu. E, ama Londra'daki mesela e, bazı belediyeler e, bir eski binayı işte apartman dairelerine dönüştürülme izni verdikleri zaman orada oturan insanların da en azından %10'unu o yeni dönüştürülen yerde kullanmasını şart koştu. Yani öyle, öyle tedbirler evet. alınması gerekiyor herhalde evet, değil evet, mi? Evet. Ama bu tabi tümüyle her şeyi çözmüyor. Çözmüyor. Çünkü Tam orada oturuyorsunuz da yemek yediğiniz yerdeki fiyatlar artıyor e, vesaire. Yani bu şeyde yaratıyor. Yani bu büyük e, e, metropol e, şehirlerde e, eski şehirlerde gelir dağılımında e, bozulmaya da şey e, yol, yol, yol açıyor. Öyle bir etkisi e, var. Gelir da, dağılımı eşitsizliğini artırıcı bir şeyde evet. oluyor yani. Evet. Peki bu şimdi bir şey, sempozyum vardı, değil mi? Evet. Yıldız Teknik evet. Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin işbirliğiyle e, bu kasımda, ya yani, yani yarın baş... ve, şey, Cuma evet, ve Cuma günü. Perşembe ve Cuma günü. Aslında onu. Hmm. Peki burada ne konuşuluyor şimdi? Yaratıcı şehirler ve. İşte... Yani sempozyumun amacı bu e, e, İstanbul 2010 e, kültür başkenti faaliyetlerinden birisi bu. Ve e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin e, sanat ve tasarım e, dekanlığının e, ev sahipliği yaptığı bir konferans olacak. E, konferansın amacı e, bu yaratıcı endüstri kavramına, yaratıcı şehir kavramına çok yönlü bakmak ve özellikle bu konunun uzmanlarını da şey İstanbul'a davet ederek. Yani bir mesela ilk oturumda Birleşmiş Milletler'de kalkınma ve ticaret örgütünde bu konuda bir birim var. Yaratıcı ekonomi bölümü. Şimdi burada da tabii hem akademisyenler hem de bu işin e, e, uygulamasını yapan e, kurumlarda kavramsal e, tanımlarda bir, bir şey var. E, şu anda bir geçiş dönemi var. E, eskiden yaratıcı endüstri denirken şimdi yaratıcı ekonomi denmeye başladı. Çünkü Endüstriyel yanı e, çok da fazla olan bir şey değil. Yani işin içine tasarımcıyı ondan sonra e, dijital medyayı falan soktuğunuz zaman e, manifektörden e, çok şey ve servis. Zaten hizmet oldu. sektörüne biraz evet. önce de sen söylemiştin evet. yani ağırlık o tarafa evet. doğru çoktan kaymış durumda zaten. Evet. O yüzden e, Birleşmiş Milletler'de e, Ticaret ve Kalkınma Örgütü yaratıcı ekonomi kavramını... ...kullanmaya başladı ama Avrupa Birliği... E, ...Komisyon Ağustos... ...2010'da bir... E, ...onların yeşil rapor dedikleri... ...yani üzerinde düşünülecek, taşınacak... ...sonra da e, karar olarak... E, ...çıkacak bir raporun... E, ...adına... E, ...kültür ve yaratıcı endüstriler... ...diyorlar. Yani o yüzden... E, ...ama sonunda yaratıcı... E, e, ...kalıyor, endüstri ve ekonomi... ...olduğu üzerinde, bunun nasıl... ölçüleceği e, üzerinde... OECD'de ayrı bir çalışma var Avrupa Birliği'nde ayrı bir çalışma var Birleşmiş Milletler'de ayrı bir çalışma var Mesela bu konuların uzmanı Kişi gelecek ve bunu anlatacak Yani bu, bu, bu iş Global olarak nereye gidiyor Nasıl ölçülebilir Bu, bu Charles Landry mi? Bu Edna Dos Santos Hı, Fakat Edna. Charles Landry de önemli bir isim Çünkü Charles Landry yani Bir yaratıcı endüstriler Var bir de yaratıcı şehirler Charles Landry yaratıcı şehir kavramının bulucusu 1970'li yıllarda ve çok ilginç de bir geçmişi var Charles'ın. Yani İngiliz olmasına rağmen Almanya'da doğmuş, İtalya'da yaşamış, Avrupa'yı iyi bilen dilleriyle ilginç bir birisi. Yaratıcı şehir de sanayi, sonrası Avrupa şehirlerinde canlanmayı ondan sonra canlanmayı sadece iktisadi anlamda değil yaşanabilir şehir anlamında ondan sonra topluluklar anlamında yani yaratıcı şehir kavramı artık biraz daha artık ekonominin dışına çıkıp sosyal olanı kültürel olanı Ondan sonra e, kültürler arası e, olanı e, çoğulluğu e, da içeren daha e, geniş bir e, sosyal e, yani sosyoloji e, kavramı. Evet. Yani yaratıcı şehir daha sosyolojik açıdan bakıyor ve e, kentleşme e, geleneğinden geliyor disiplin olarak. E, ekonominin biraz daha dışına e, çıkıyor. Dos Santos e, neyle Dos Santos çok yani, iktisadi açıdan bakıyor. Mesela Birleşmiş Milletler UNCTAD'ın ticaret ve kalkınma örgütünün amacı bu konularda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticarette gelişmiş ülkeler lehine çok fazla gelişme oluyor mu olmuyor mu? Ee, olgusuna bakıyor. Bu şu açıdan önemli. Mesela Jamaica biliyoruz ki müzik alanında e, önemli bir küçük e, ada e, Karayiplerde e, ve önemli bir sektör e, Jamaica için müzik müzik sektörü. Fakat UNTAT'ın yaptığı çalışmalar e, müzik e, ihracında e, Jamaica'ya ne kadar e, para kalıyor bu işten ne kadarı büyük stüdyolara gidiyor ya evet, bakmak. Evet. Çünkü kültür ve yaratıcı endüstüler giderek önemli bir istihdam ve ekonomik kalkınma modeli olarak kullanıldıkça o zaman burada hangi ülkeler arası ticarette kim ne kadar kazanıyor bu adil mi sorularına bakan bir kurum. Mesela bu konuda en önemli nokta ki burada konuşmacı olarak gelecek WIPO yine Birleşmiş Milletler için de bu e, telif haklarına Telifi, bakan YPO, evet. bir şey. E, bu, bunu biz İstanbul'da da gördük. Artık e, bir restoranda bir müzik çaldığınız zaman telifini vermeniz gerekiyor. Mesela umtatın yaptığı peki bu telif kimin cebine gidiyor? Yani Sony'e mi gidiyor yoksa müziği yapan insanların Besti, cebinde evet. de kalıyor mu? Evet. Ondan sonra başka bir konu da var. Ee, e, mesela Endonezya'da e, e, geleneksel şarkılar, danslar var. Bunlar e, kayd oluyor. E, kayıt olduğu zaman herhangi bir radyoda çalındığında yani dünya müziği e, programlarında e, bunun telif hakkı kime gidiyor e, konusu. Yani giderek e, yani bu önemli bir İktisadi faaliyet oldukça umtatın baktığı alanda bu ülkeler arası ticarette adil olmayan bir ticari, hukuki altyapı çıkıyor mu çıkmıyor mu ve bu konuda gelişmekte olan ülkelerin daha şey yakından izlemesi öyle bir şey kaygısı var. Evet, bütün bunlar eline boyuna bu iki günlük toplantıda sempozyumda konuşulacak evet. diyoruz. Peki şeyler de yani yakın zaman önce güncel bağlam açısından soruyorum. Mesela şey biraz gündemden düştü artık ama Sulu Kule'nin durumu ama Hı -hı. çok ciddi tartışmalara yol açmıştı oradaki gentrification dediğimiz Hı -hı. proje işte yerleşim Boğaz manzaralı evet. işte şey Marmara hmm. manzaralı güzel yerlerin belli bir şeyi oradaki özellikle yerleşik Romanların çıkartılıp yerlerine başka daha hmm. gelir seviyesi yüksek kesimlerin getirilmesi konusunda çok ciddi tartışma açık radyoda da bir kısmına yer vermiştik şimdi son zamanlarda da gördüğümüz mesela bu tophanedeki işte sanat galerileriyle ilgili bir yaşanan gerilim. E, bu da bu şeylerin içinde yer alıyor tabii. Hı hı. Bunlar da konuşulacak mı toplantıda? E, tabii mesela e, e, gelen konuşmacılardan e, birisi e, e, Amerika'dan e, gelen e, e, konuşmacılardan e, biri e, e, Beth Siegel'dir. E, Bunlar Amerika'da New Orleans'da Katrina, Katrina felaketinden şimdi... sonra oranın kültür zenginliğini, varlığını kullanarak yeniden ekonomisinin canlandırılması konusunda çalışma yapmış bir kurum. Mesela onu anlatacaklar çünkü orada da benzeri problemler çıktı. Yani Katrina'dan sonra işte... E, kültürü kullanarak e, New Orleans'ı yeniden canlandırırken eskiden orada e, yaşayan e, düşük gelirli insanlar evlerini kaybetti mi, istihdamını kaybetti mi diye sosyal bir problem e, çıktı. E, o, o çerçevede e, bunlar konuşulacak. E, hatta e, eğitiminde Özelleştirilmesi projesi filan da Olduğunu hatırlıyorum yani evet Kamu eğitimi Devletten daha böyle Zengin kesimlerin kullanabileceği Bir şeye gittik okullarda Charter Dedikleri okullara döndü iş falan. Çok iyi bilmiyorum ayrıntısını ama öyle ciddi tartışmalar. Evet yani, olmuş. Amerika'da evet ciddi Çünkü yeniden canlandırıyorsunuz. Orada eskiden orada evleri olan insanlar e, orayı yeniden canlandırdığınızda evlerini kaybediyor mu? istihdam olanağı buluyor mu? E, ne tür işlerde çalışabilirler? E, e, bunlar şey e, yani tartışılması gereken önemli önemli e, konular. Çünkü yeniden eğitim. De gerekiyor. Eğer orayı değiştiriyorsanız o zaman oradaki eskiden yaşayan, işi olmayan ya da değişik işlerde çalışan insanları yeniden eğitmeniz, istihdam olanakları sağlamanız gereken yani bir sosyal politikayla birlikte olması gerekiyor. Mesela bir başka konuşmacı Şanghay'dan gelecek. Çünkü Çin'de de benzeri problemler çok büyük var. Bir Ve bunu çok e, ayrıntılı bir biçimde e, planlıyorlar e, Çin'de. Yani Çin'de merkezi planlama var, bölgesel planlama var, şehir planlaması var. Mesela benim kişisel olarak yakından bildiğim bir örnek. E, Shenzhen e, şehri e, Çin'de. E, Yeni kurulmuş bir şehir. Yani Çin'in iktisadi kalkınmasında yeni kurulmuş bir şehir. Bundan 20 yıl önce 200 bin kişinin yaşadığı bir köyden... ...şu anda 20 milyon kişinin yaşadığı bir e, şehre e, dönüştü. Ve 20 yıl gibi çok kısa bir süre Evet, için. yetiş bir dönüşüm. E, ve e, bugün bizim kullandığımız e, işte e, iPhone, e, iPad'leri yapan... E, çok düşük ücretle çalıştırılan fabrika sorunları var. Ve fabrikada yani Foxon diye bir şirket bu toplam çalışan sayısı 200 bin kişi. Yani dünyadaki bütün HP'ler, iPhone'lar, iPad'ler orada yapılıyor. Fakat şehirde aynı zamanda bir yağlı boya köyü kurdular. Yani eskiden ilk orada yaşayan köylülerin olduğu Bölümde. E şimdi orada bin tane şey e, e, sanatçı e, yağlı boya reprodüksiyon yapıyor. Van Gogh, Rembrandt ve bu e, ihraç ediliyor. E, e, ama öyle bir şekilde yaptılar ki oradaki evleri e, üç katlı e, binalara dönüştürdüler. E, i̇şte oradaki eskiden yaşayan köylerin de oturduğu bir eve dönüştü. İşte bir katı ee, e, ressamların stüdyosuna dönüştüğü bir katıda, e, şey satış e, alanına, galeriye e, dönüştü. Sa, e, Çin'de de ciddi bir şekilde, yani bu şehirlerin, yani şehirleşme e, e, olgusu e, ile birlikte e, e, gelir dağılımındaki e, bozulumu, e, yani kötüleşmeyi ...iyileştirecek, ee, işte Şencen'de hem sanayi var... E, ...Foxon diye bir şirketin büyük bir fabrikası var... E, e, ...iPhone'lar, iPad'ler yapan, HP'ye kompüter yapan... ...ama aynı zamanda böyle yağlı böğe, e, köyü gibi e, büyük bir şey... E, ...kültür endüstrisi girişim de var... E, ...işin e, sosyal e, politikasını da e, göz önünde e, tutan... ...yani bu konularda... E, e, Sempozyumda ele ele alınacak. Bir de tabii işin biraz daha ilginç yanları var. Mesela tasarım çok önemli bir konu ve tasarım biz genellikle tabii lüks tüketimle çağrıştırıyoruz. Mesela gelen konuşmacılardan biri gene Amerika'dan bu sosyal tasarım hareketi oluşturmuş bir, bir, bir tasarımcı. Mesela bunun bir örneği hepimiz biliyoruz. Bu özür işitme özürlü kişilerin kullandığı kulaklıklar vardır. Evet. Hatırlarsak bunlar estetik olarak çok kötü şeylerdi. Renk açısından olsun ondan sonra tasarım açısından olsun. Mesela bu tasarımcılar, sosyal tasarımcılar ilaç şirketlerine baskı yaparak bunların daha estetik bir biçimde tasarlanmasını sağlıtlar yani e, yani sosyal politik olarak hem e, bu e, işte gentrification dediğimiz yanı var ama aynı zamanda e, ekonomi giderek işte yaratıcı endüstrilerin ekonominin önem kazanmasıyla e, e, tasarımın sadece lüks tüketim e, mallarında değil sıradan insanların kullandığı mallarda da şey e, daha sosyal olması ...ne şeyler de var, hareketler de var. Bir yanıyla da distopik değil mi bütün bu anlattığınız? Özellikle Çin'deki e, durumu dinlerken mesela ben baya baya eyvahlar olsunluk bir korku filmi de yaşadım. Çünkü seri üretim olarak reproduksiyon sanat demek doğru mu bilmiyorum ama... ...reproduksiyon e, eserler üreten ucuz ücretlere büyük ihtimal bir grup işçi... ...200 bin kadar işçinin çok ucuz fiyatlara yüksek e, teknoloji ürünler ürettiği bir koca devleşmiş şehir ve... E, bütün bunları dengelemek üzerine kurulan kısımsa işte köylülerin elinden alınan evlerin üç katlı hale getirilip bir kısmında birilerinin çalıştırıldığı ve sattı alanlar. Evet yani Çin zaten başlı başına o açıdan e, büyük bir e, şey e, sorun. Hı hı. E, e, yani bu Şencen'deki yağlı böyle köyüne ben de e, gittim. Hı hı. Fakat ortasında da Çinli geleneksel Çin resmi'nin çok ünlü bir isminin stüdyosu da var. Yani kapitalizeşiyor. Çin sıkıntıyla de biraz sanki çok vahşice ve diyor. hani çözümleri de bir miktar başka bir vahşilik getirerek oluyormuş gibi hissediyorum. Ondan sordum aslında. Evet, yani işte orada yani. Oradaki insanlarla konuştuğunda mesela beni oraya götüren hı hı. Çinli kişi bir pazarlama uzmanı Çinli profesyoneldi. Hı hı. Şimdi onun gözünden bu müthiş bir şey. Evet, yani evet tabii <gülüyor> çok önemli. E, e, e, e, e, e, ressam açısından tabii şey var. Acaba istediği resmi yapabiliyor mu yoksa orada? O da şey yani e, seri yağlı boya e, Avrupa'daki hı hı. E, tüketiciye seri yağlı boya yapan bir işçimi ki o yanı var. Yani o açıdan korkuyorsunuz ya yani met me Metropolis gibi. filmini evet, başka e, ölçekte yaşıyorsunuz. Ama işte bunları yani bizim akademisyenler olarak ve bu sempozyumla yani amacımız tartışmak. Hı -hı. Evet yani bir de tabii görünmeyen tarafı var. Şimdi aklıma geldi sen söyleyince o Fox'un şirketiyle ilgili birkaç yazı yakın Hı -hı. zamanlarda çıktı özellikle Hı -hı. intiharların çok yüksek evet. sayıda oldu çünkü artık çalışmaktan başka hiçbir şey yapamayan insanların aynı işte metropoliste görüldüğü gibi düşüp ölmeleri hem düşüp ölüyorlar ya da düşüp ölmeyenler de intihar ediyor. Evet. Böyle i̇ntihar de edilmezse durum... prim verileceğine dair de Fox on'du yine. Evet. Ee, ya bir ay intihar etmeyin bütün işçilere prim gibi bir şey de evet. toplaştırdık bir ya yani Orası zaten <gülüyor> e, yani onlara fabrika değil hapishane demek lazım. Evet. Yani e, o tür yanları var. Bir de e, işin şey yanı da var yani e, Çin merkezi planlaması e, e, e, Avrupa'ya Amerika'ya baktıkları zaman gelişmekte olan ülkelere baktıkları zaman bu kentleşmenin e, işte gece kondularla ve slum dediğimiz şeylerle ne kadar büyük sosyal problemler yarattığının farkındalar. O yüzden mesela o Foxson e, fabrikasında çalışan işçiler... Şencen e, şehrinin dışından gelmiş köylerden gelmiş insanlar ve Şencen'de oturma izinleri yok e, öyle de tedbirler e, alıyor. niye çünkü o zaman işte Şencen'de gece kondu olmuyor evet. yani evine evet. sonra dönmek zorunda hatta çocukları bile yani Şencen ilk ilkokullara gidemiyor <gülüyor> doğduğu şehirdeki yani bunlar ciddi e, problemler e, e, ama Çin'in işte bu sanayileşmesi ya da bir de tabii Çin şimdi biraz konu kaydı ama yani Çinde bu mesela şu anda Şanghay'daki biten Expo'da bu yaratıcı şehirler önemli bir konu olarak tartışıldı. Yani sürdürülebilir şehirler diye ve merkezi yani Komünist Parti yöneticileri de bunun farkındalar ve giderek Çin'de bunlar şeyi kullanmaya başladılar. Yani bu Foxonu biliyorlar. Fokson'un ne kadar kötü imaj yarattığını biliyorlar. İşte evrensel değerlere gidelim. Yani onlar da işte hı hı. daha hazır değiliz. Yavaş yavaş oraya gidelim. Şehirler insanların e, ...mutlu hissedikleri e, alanlara dönüşsün diye kendi aralarında da aslında düşünüp e, tartışıyorlar. Ama e, sonuçta e, e, özellikle Foxon e, örneği e, e, çok modern bir evet. e, e, fabrika hapishane. Ya bir son soru sorabilir miyim ben de şeyle ilgili aslında bağlamı birazcık e, bir başka yere çekecek ama e, İstanbul'un durumuyla aslında... De... Bütün konuştuklarımız üzerinden Avrupa Kültür Başkenti olması tas tamam anlattığınız hikayede bir yere oturmuyor. Çünkü İstanbul zaten büyümekte olan bir şehir. Sanayi ile bağlantısı pek değişmemiş 80'lerden 70'lerden itibaren bir şehir. Bir yandan da Avrupa Kültür Başkenti oldu. Bütün bunları nereye oturtuyorsunuz? İstanbul için ne ifade ediyor size? Şimdi benim kişisel olarak yani bu Hı -hı. sempozyum yapmamın nedeni aslında. Yani İstanbul hepimizin de gördüğü gibi son 10 yılda kültür... E, faaliyetlerinin e, çok arttığı bir şehre döndü. İşte İstanbul modern açıldı, bilgi üniversitesi santrali kurdu, e, çok daha fazla festivaller e, oluyor, Hı -hı. dışarıdan gelip gidenlerin e, sayısı arttı. Hadd hesabı yok yani. Evet. Belki de bir numaralı kenti e, evet. oldu. Beğenimden evet. sonra oldu. İstanbul evet, denilme yani, başlamıştı. İşte, açılar, işte e, BBC'de programlar yapılıyor bu konuda, işte Newsweek'te yazılıyor. E, yani benim amacım işte bunları bir çerçeveye oturtmak. Yani hı hı. bu Avrupa Birliği'nde, Amerika'da e, e, bu tür politikalarla bunları e, ilişkilendirmek. E, ve girişimciler de var bu konuda e, İstanbul'da. Hı hı. Yani bu işten ciddi şekilde para kazanan yani kültür e, konusunda. Yani sempozyumun amacı da zaten yani son oturum bir yuvarlak masa oturumu. E, İstanbul e, buradan nereye gitmeli Nasıl gitmeli? Ya yani işin tabii işlevsel yanları var. İşlevsel yanı derken e, dünyada artık e, yaratıcı şehirler sıralamaları oluyor. E, bu sıralamada siz üsteyseniz yani, e, ve bu, bu konuda değişik e, çalışma yapan, e, endeks yapan insanlar var ve bu sempozyuma onları da davet ettik, onlar da. Konuşacaklar. Ne kadar yüksekte bir yerdeyseniz o kadar çok dışarıdan yatırım hı hı. çekiyorsunuz. Şimdi bu işin işlevsel yanı, ekonomi yanı. E bir de bütün bunlar olup biterken mesela sanat yanı da var. Mesela Louvre, Abu Dhabi'de bir şube açıyor. Şimdi giderek de e, yani kültür arttıkça bu Umtat'ın daha önce sözünü ettiğim e, kaygısı e, hep batıdan e, hı hı. gelişmekte olan ülkelere mi gidecek? Mesela bizim e, mesela İstanbul'daki ressamların e, Lourdes'da bir sergisini nasıl yapabiliriz? Bunu, yani, çünkü orada gerçekten bir takım işletme tekniklerine maalesef sahip olmanız gerekiyor. Evet. Tamam oradaki sergileri biz buraya getiriyoruz da bizim buradaki sanatçıların sergileri gidiyor mu? İstanbul'da e, ressamlara diyelim e, e, e, stüdyolar yapılıyor mu? Eğer bir centifikasyon işte diyoruz e, e, ressamlar var. Kültür önemli o zaman ressamlara politik olarak, kamu politikası olarak, yerel yönetim politikası olarak e, alan açıyor muyuz? E, e, çünkü her türlü faaliyette yani eee e, gözle görünür faaliyet değil. Yani kenarda hı hı. olanlar deneysel olanlar eleştirel olanlar nasıl bu faaliyetlerin içine girecek. Bunlar İstanbul açısından da önemli konular. Çünkü bir bienel yaptığınız zaman o görünür. Hı hı. Hatta evet. bir takım akademisyenler diyor ki bieneller yoluyla sanat kendi propagandasını yapar duruma geldi. Yani kamu hı hı. ...sağlıksız bir şekilde fazla <gülüyor> <gülüyor> sanata e, giriyor. E, evet. O zaman deneysel bir şey yapıyorsanız, yani tuval yani. resmi yapıyorsanız görünür değilsiniz. Ya da deneysel müzik yapıyorsanız görünür değilsiniz. Görünür değilsiniz. O yüzden bunların da e, tartışılması e, e, e, gerekiyor. Yani Hı -hı. bütün bu endüstri, ekonomi kavramı öne çıktıkça acaba... Sanatın ruhu <gülüyor> deneyselliği ne oluyor o da İstanbul bağlamında da ve yani bunu zaten dışarıda da konuşuyorlar evet. tartışılması gerekiyor. Evet, peki çok teşekkür ederiz zaten birazcık açtık bile. E, İsmail Türkle birlikteydik Yıldız e, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kent Kültürü Yönetmeliği etkinlikleri kapsamında. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İşbirliği ile yarın ve öbür gün 11-12 Kasım'da 21. yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu'nu düzenleyenlerden biri olarak İsmail Ertürk'le konuştuk. Başka bir şey ilave etmek istediğim yani, var. E, e, yani sempozyuma dinleyicilerinizin gelmesini... Katılım şey, serbest değil katılım. mi? Tabii katılım serbest. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat ve tasarım dekanlığının önemli şey katkılarıyla da gerçekleşti bu. Yer olarak da güzel bir yer. Fakülte olarak da şey bu konuları tartışabileceğimiz güzel bir fakülte. Dinleyicilere çok teşekkür ederiz İsmail. Görüşmek ben de teşekkür ederim. Evet, böylece de programı da kapatmış olduk. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkaste